...ve Murat Can Tombil. Evet, herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. İklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün tek başımayım. Ömer Madra ve Yücel Sönmez yanımızda yok. Ama bir telefon bağlantımız olacak ve bu telefon bağlantımız içerisinde konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi var. Türkiye'nin bu aralar e, çevre ile alakalı gündemi malumunuz epey bir yoğun. Bu konulardan bir tanesi de Milas'ta Muğla için sloganıyla bir araya gelen halkın bölgeyi yaşanmaz hale getiren Linyit madenleri ve termik santrallere karşı başlattığı birlikte mücadele Ee, Muğla Çevre Platformu'nun çağrısıyla gerçekleşen bir e, etkinlikti bu geçtiğimiz hafta gerçekleşen içinde bulunduğumuz hafta gerçekleşen etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi, Milas Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları aralarında tema Muğla Temsilciliği, Avrupa İklim Ağı ve 350 Türkiye'nin olduğu sivil toplum temsilcileri vardı Bir etkinlik düzenlendi Milas'dan, e, Milas Merkez'den ve çevre köylerinden 300'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikti bu Bunun detaylarını neler olduğunu ve şu anda neler olmakta olduğunu aslında. 350 ork Türkiye kampanyalar sorumlusu Efe Baysal'la değil de Ege Tokla görüşeceğiz. Özür dilerim. İklim adaletini bir şekilde vurgusu yapılmıştı bu kampanya içerisinde ve bu çağrı içerisinde. Efe Baysal'ın sözünü hatırlatalım ama bu vesileyle de hazır ismini almışken. Adaletin tesir edilebilmesi için. Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yerinin dibinde bırakılması ve topluluk odaklı yenilenebilir enerji çalışmalarının başlaması gerektiğini söylüyor, söylüyoruz demişti. Avrupa İklim Ağı'ndan Türkiye Koordinatörü Elif Gündüzeli'de kömürün ve termik santrallerin ekonomik ve toplumsal maliyetleriyle halk sağlığıyla bölge ekosistemi üzerinde bıraktığı tahribata odaklanan kömürün gerçek bedeli Muğla raporunun bulgularını paylaşmıştı. Ve Gündüzeli konuşmasında... ...diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde... ...emeklilik yaşına geldiği halde ömrü uzatılmak istenen yatağın... ...Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin... ...yılda 280 erken ölüme sebebiyet verdiğinde dile getirmişti... ...bu santrallerin 2043 yılına kadar çalışmaya devam ederse... ...328 milyon ton karbondioksit salımı gerçekleştireceğini belirtmişti... ...aynı zamanda Gündüz Yeli... ...ve dünyanın her yerinde iklim krizine dikkat çekmek için... ...çırpınan çocuklar ve gençlerin olduğunu da hatırlatmıştı... Onlar daha doğmadan kurulan bu santrallerin ceremesini şimdiden aşırı hava olaylarıyla yaşamaya başladı diye de belirtmişti. Çok geç olmadan kömürsüz bir Muğla ve gezegenin geleceği için düşük karbonlu sürdürülebilir politikalar yürürlüğe konmalı e, ifadelerini de kullanmıştı yaptığı açıklamasında. Bölgedeki halkın tepkisi de oldukça yoğun. E, bunlardan bir tanesi de İkizköylü Nuray Onur. İki çocuğum var köyümüzün toprağından besledim. Bir evli, bir evlik toprağım yok ama köylümün toprakları sayesinde okuttum. Şimdi toprağımızı kente elektrik sağlamak için yok ediyorlar peki köylü yetiştirmeyince ya kentli ne yiyecek diyor soruyordu. Etkinlik milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum üyeleri katılımcılarla beraber kömürsüz Muğla için pankartının açılmasıyla sonlanmış. Ve bunlardan ikincisi de kömürsüz Muğla etkinliği ikincisi de 28 Temmuz Pazar günü yatağında Turgut Mahallesi'nde 15'te Turgut Köyü Toplantı düğün salonunda gerçekleşecekmiş. Biyanet'ten Pınar Tarcan'ın haberini aktardım ben. Bu konuyla alakalı biraz daha detaylı bilgi alabilmek için... E, 350 ...350.org'dan Ege Tok'a bağlanıyoruz. Günaydın Ege. Merhabalar, günaydın. Merhaba, ben biraz e, e, Biyanet'te yayınlanan haber üzerinden biraz özet verebilme şansı bulabildim. Biraz daha detaylı bilgi için de sana bağlandık. Teşekkür ederiz bizi kırmadığın için yayına bağlanmak konusunda. E, neler olduğundan biraz bahsedebilir misin genel bir bilgiyle beraber? Ee, tabii ki e, Muğla e, Türkiye'deki termik santral e, kapasitesinin %15'ini oluşturuyor. Üç tane termik santral var e, Muğla'da. Bu yaklaşık 30 yılda ya 30 yıldan fazla e, sürede çalışan üç tane termik santral var. E, ve burayı besleyen, e, bu santralleri besleyen linit madenleri de bölgede bir o kadar eski aynı şekilde... Ee, ve bu kömür e, madenleri şu anda köyleri ciddi anlamda tehdit etmek e, konumunda yani zaten e, bunun sağlık etkisi e, iklime olan etkisi e, bilinen ve gerçek şeyler e, etkiler ama bunun dışında şu anda e, şu ana kadar da birçok köy ...yok edilmiş, yerine edilmiş durumda. Şu anda da... E, ...birçok köy... E, ...yer değiştirmeyle... E, ...burun buruna, boşaltılmaya burun buruna. Aslında ilk olarak... E, ...buradan... ...yana bir... E, ...orada... ...uzun yıllardan beri fosil yakıtlara, kömüre karşı... ...bir mücadele sürüyor ama... ...şu anda e, temelini biraz da bu oluşturuyor. Çünkü... E, Mesela Turgut tarafında yeni yeşil bağcılar e, köyü bir kere maden yüzünden e, İimnak yüzünden yerine edilmiş yeni yeşil bağcılar altında bir kut yerleştirilmişler evet. konutlarını e, şimdi de oradan tekrar alınıp tekrar üçüncü bir işe ikinci bir e, yerleştirme olması söz konusu e, nüfusu daha o, o köye kadar daha köya göre daha Yoğun olan Turgutköy'de e, hemen hem İstimulat Saksı'nın içinde hem de hemen maden yanı başında e, oradan boşaltılmayla e, gönderilmek gönderilme riskiyle burun buruna. Hı hı. E, aslında tam da burada e, insanlar yavaş yavaş hani zaten hastalık vesaire yıllardır yaşadıkları e, sorunları artık iyice yerinden edilmeyle artık hayatlarını iyice etkileyecek olan bir E, tehlikeyle Burun buruna kalmış durumda ve Buradan yani tepki başladı hı hı. E, Aynı şekilde Milas tarafında da e, En tehditli şu anda En sesinde istenen e, Köy olan İkizköy Ve diğer e, çevre köylerden de Katılım gerçekleşti e, Çoğunluğun etkinliklerdeki Çoğu etkinlikteki e, Köylü çoğunluğunun e, talebi konuşması zaten fosil yakıtların sağlık etkisi vesaire e, bu e, etki üzerine konuşularken ama en çok da tepki e, yerinden edilme korkusuydu onlar için. Orada yaşayanları. Evet. evet yani... En tam olarak böyle başladı aslında e, etkinliğe giden yol ve oradaki mücadele şu anki. Evet. Detaylarına baktığımız zaman mesela rapordan bahsediliyor. Deniz Gümüşer ve Elif Gündüz evet. imzalı raporundan bahsediliyor. Evet. Yani mücadelenin de buradaki e, kömür madenciliği, lignitle alakalı faaliyetlerin de hem eskiye dayandığı hem de geleceğe doğru devam ettiği de aynı şekilde verilen bilgiler arasında. Bölgede evet. 1979'dan beri toplamda 5000 hektar, bu da 7800 futbol sahasına tekabül eden bir alanda açık Ocak lignit işletmeciliği yapıldığı söyleniyor. Yani 40 yıl önce başlamış. ve önümüzdeki 30 yıllık süreçte de ruhsat alanların tamamının işletmeye alınması durumunda mirasta 11200 hektar, yatağında 7250 hektar toplamda 30.000 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının tahrip edileceğinden bahsediliyor. Yani 40 yıl önce başlamış bir işletme önümüzdeki 30 yıla kadar da devam etmekte olan bir çevresel yıkıma neden neden olacak. ...kağıt üzerinde bu böyle gösteriliyor. Köylülerin şu andaki durumu nasıl? Yani kendi tepkileri ve kendi tepkilerine dile getirme şekilleri ne durumda? Çok fazla seslerini de duyurabildiklerini de söyleyemeyiz galiba anakamın medya içerisinde. Ee, ne yazık ki e, bölgedeki e, fosil yakıt kömür karşıtı mücadele çok eski olduğu için aslında e, bir yorulmuşluk ve umutsuzluk e, ne yazık ki var. E, ama Şu anda özellikle Muğla Çeviri Platformu'nun e, orada tek tek gidip hem e, bu ulusat sağlarının genişlemesi e, gerçekleşirse hangi köylerin yerine edileceği hem de bunun bir hukuki mücadeleyle e, hem artık bunların dünyada da iklim krizi çağında bunların dünyada da ne kadar meşfiyetini şey, yitirdiğin e, Türkiye'nin bundan çıkması gerektiği ve tehditin nasıl te bu tehdide karşı nasıl mücadele edilmesi konusunda yaptığı toplantılarla e, yine şu bu düzenlediği etkinlikle e, biraz daha aslında hareketlenmiş durumda biraz daha görünür olmuş durumda e, orak köyleri mücadele edsin bir kere yani çok yaşamsal mücadele veriyorlar e, Turgutköy'nde, İkizköy'de aynı şekilde e, ya yani Muğla'da kanser olanlar çok ciddi. Hı hı. oranda ee, ve etkinlikte de e, bir bilim insanının e, şeyiyle, e, sözüyle devam edeyim, e, biz bunları hala ne yazık ki e, dedikodu şeklinde konuşabiliyoruz. Bununla dair gerçek rakamlar açıklanmış durumda değil ne yazık ki Muğla'daki, yatandaki, Milastaki, kanser olanları, e, hava kirliliğine bağlı ve Ölüm oranları, erken ölüm oranları evet. e, bir devlet tarafından açıklanmış olmadığı için e, bizim bunları alemden şey, e, dedikodu şeklinde götürebiliyoruz ne yazık ki. yani Biliyor, oradaki insanlar bunu biliyor, yaşıyorlar, her gün yaşıyorlar. E, ama buna, buna karşı mücadele etmek için bir önce kabul etmek gerekiyor içinde yaşadığımız durumu. E, köyler bu anlamda, zaten çok artık yaşamsal hani mücadele etmedikleri durumda e, ölümle, yerinden edilmekle e, vesaire burun burnu var. E, fakat bu en son toplantıda bir e, iğme kazandırdı. E, biraz ortaya bir şey iradesi konuldu. Hani evet bu işe, bu mücadele devam etmek zorundayız. Hı hı. E, yaşamsal mücadele. Özellikle Milas tarafı çok daha kalabalıktı. Çok daha farklı köylerin katılımı vardı. E, ve nasıl devam edilebilir bu mahalle meclislerim olur e, kamp konseyden altında mı olur vesaire bunun gibi önerilerle e, daha sonradan toplantılara devam etmek üzere etkinlikler e, şimdilik şeyde son bulmuları son buldu e, ama bir bundan sonra örgütlü bir şekilde bu mücadele devam edelim iradesi vardı. Evet. Peki şeyi de merak ediyorum açıkçası. Karşı tarafın daha doğrusu bu termik santralleri aynı şekilde devam etmesi hatta daha da arttırarak devam edilmesine dair karar vermeye ya da vermi, verdirmeye çalışan tarafın tepkisi nasıl? N nasıl Yani ne şekilde hareket ediyorlar şu anda? Herhangi bir temas var mı köylüyle ve köylü haklı beraber? Oradaki yaşayanlarla, aktivistlerle de dahil olmak üzere. Doğrudan bir temas yok. Ama tabii ki köylüler, zeytinlikler, Ee, orada zeytinliklere giden köylüler ee, Sürekli burun burun on, alır onlarla ee, Özellikle Turgut tarafında Bereket Enerji'nin e, Yürüttüğü maden çalışmaları insanları da oradan şeyle e, yani Kömür madenleri Zeytinin arasında Bir arabanın zor geçtiği bir yol kalmış durumda Ve e, insanlar oraya gittikleri zaman e, Biraz Biraz e, Bir çekimi, bir korku durumu var. Çünkü e, köyün içinde hani köylülerin konuştuğu şey bir oradaki artık toprak kaymaları vesaire yüzünden ne zaman gidecek topraklar diye endişe ediyorlar. Evet. E, bir ikincisi de o yol olduğu gibi bereket enerjinin e, şirketin yolu. E, ve tedirginlik. Yani oraya gidip gidip gelirken bir tedirgin olma hali insanlarda ne olacak? Çünkü insanlar mücadele ediyorlar evet Şirkette bunu biliyor aslında kimin o, ne oldu, yaptıklarını. Ee, Bereket Enerji bundan e, birkaç hafta önce yanılmıyorsam bir açıklama yapmıştım. Ee, termik santralin fosil yakıtın e, ne kadar yanlış bir tercih olduğunu e, hem ekonomik olarak hem çevre etkileri anlamında. Evet. Ama faaliyetler e, durmadan devam ediyor yani o yapılan açıklamanın arkasından hatta artarak diye, diyebilirim hızlanmış şekilde de diyebilirim. Ee, ...devam ediyor. Doğrudan bir temas yok ama... ...dediğim gibi köylüler sürekli orada burun burnuna ...ve tedirginliklerini dile getiriyorlar. Ee, aynı şekilde de... hani ...ömrünü tanımlamış hem ticari ömürlerini... ...tanımlamış hem de... ...şu anda zaten halde arada çalışması... ...iklim suçu olan ya da... E, yani ...insan hakları ihlali... daha iyi olan... E, ...sağlık etkisi üzerinden... E, ...santraller ayakta tutulmaya... <gülüyor> ...resmen dökülen... santral ayakta tutulmaya çalışılıyor... Revize edilmeye çalışılıyor Bunlar devam ettiğine göre Rahatlıkla şey söyleyebiliriz yani, Şirketler devam etmek istiyorlar Hem de teşviklerini almak istiyorlar Hem Çeşitli uluslararası bankaların Kredilerini alıp devam etmek istiyorlar bu işe Kendilerini kurtarmak istiyorlar belki de hı hı. Bu Karsız yatırımdan artık diyebilirim işkida böyle bir yorum şey yapabilirim. Evet, e, yani neye devam etmek istiyorlar diye merak eden dinleyicilerimiz varsa o Hı. rakamları da aynı şekilde kömürün gerçek bedeli e, raporundaki bilgilerden belki aktarabiliriz. Santrallerden kaynaklanan hava kirliliği halihazırda yılda 280 erken ölüme yol açıyor. Hastalık ve erken ölümler dolayısıyla yılda toplamda 61 gün iş gücü kaybı ortaya çıkıyormuş. Yatağında ilk santral ünitesinin işletmeye alındığı 1982 yılından 2017 yılına kadar 3 santralin yarattığı hava kirliliğinin toplamda 45 bin insanın erken ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor diye yazıyor. t 24 internet sitesinden aktarıyorum bunu da. Ve 2018 ile 2043 yılları arasında her bir santral 50 yaşını dolduruncaya kadar çalışmaya devam ederse çevre yatırımları mevzuatına göre yapılsa bile santrallerden kaynaklı hava kirliliğinin 5300 insanın Daha erken ölümüne yol açacağı öngörülüyormuş ki Muğla'daki 3 termik santralin karbondioksit salınları açısından karnesi 30 bin insanı da yerinden edebilir diyordu biraz önce senin bahsettiğin <gülüyor> e, bilgiler üzerinden geçtiğimiz 35 yıl içinde kömür madenlerinin işletmeye alınması nedeniyle bölgede 8 köy yer değiştirmek zorunda kalmış bir kısmı birden fazla kez taşınmış şimdi tekrardan tekrardan taşınmak zorunda kalacak olan insanlar var. Santrallerin kapasite artımı ömürlerinin uzatılması ve maden ruhsatlarının tamamının işletmeye alınması planları gerçekleşirse 40 köyün halkı da köylü olduğu gibi, köylünün olduğu gibi taşınması ya da zeytinlik, tarım ve orman alanlarının istimlak sonucunda yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalacakmış. Bu da Milas'ta 8300, Yatan ve Menteşe'de 40 20400 olmak üzere toplamda 30 bine yakın insanın doğrudan ve dolaylı olarak yerinden edilmesi manasına geliyormuş. Toplamda 30 bin insan yerinden edilecek. Evet. Peki civar bölgelerdeki desteklerden de bahsedebilir miyiz? Sadece bu olay Muğla ile alakalı olmadığı için sadece termik santraller de aynı şekilde Türkiye'de alakalı olmadığı için e, destek var mı bu mücadeleye? Çevre köylerden mi? Çevre illerden mi? Çevre illerden de çevre köylerden de aynı zamanda. E, şöyle aslında MUÇEP e, hem bu kümürün gerçek bedeli raporunda da Ee, gösterilen bir etki alanı e, haritalaması var yani. Aslında sadece yatağınla çalışan santrin kirliliği yatağına inmiyor ya da Milastakilerin aynı şekilde kendi üzerine çökmüyor ya da o bölge halkına e, gitmiyor. Aslında Muğla'nın birçok ilçesini, diğer illeri, İzmir'i, Aydın, Denizli'yi, e, Deniz'in e, Komşuyum e, Rodos'u etkiliyor evet. ve yine raporda da aslında Akdeniz'in karşı, kıy karşı kıyısına kadar e, uzanan bir etkisi ve, evet. ve şey var. E, son günkü etkinliğe aynı konuyu üzerine tam konuşmak için e, Aydın Tarıklar Başkanı katıldı ve kendisi e, şeyden bahsetti yani e, bu enerji politikalarına karşı birlikte mücadelememiz gerekiyor. Çünkü bugün e, yıllardır bu e, ki bu santrallerin etkisi e, aydın da sağlık etkisi ciddi şekilde hissedilir durumda. Şu an oranın başka bir sorununda doğalgaz e, santralleri. Eğer bu, burası özür dilerim doğalgaz değil. E, ismini e, hatırlamak zorlanıyorum. E, geotermel Hayır, enerji santrallerin. Geotermel enerji santrali çok ciddi sayıda yapılması planlanıyor. Oradaki bu e, sorunun da kurulması, bu santralin kurulması e, kurulumu gerçekleşirse Muğla'nın da aynı şekilde etkileyeceğini hı hı. yani bunların e, yerel bir sorun olmadığını aslında e, belirtti. Tabii ki yani o santrallere karşı insanlar tepkili ama bir hareket var mı? E, sadece kurumların, temsilcilerim gelip evet, bunun devam etmesi gerektiğini, birleşik devam etmesi gerektiğini hatta Kömür tarihli santraline karşı veya benzer e, fosil yakıt veya e, yanlış uygulanan enerji politikalarına karşı e, Türkiye'de bir sesin çıkması gerektiğini artık, hı hı. E, daha yüksek tondan çıkması gerektiğini çevrelerden gelen belli kurum yöneticileri veya kurum üyeleri e, dile getirdim Ama dediğim gibi yani bu zaten Moğol'daki santraller e, sadece çevre değil başka ülkede dahi etkiler aslında. pozisyonda. Evet. Son olarak şeyi de sormak istiyorum. Hem 350 ork olarak hem de bundan sonraki orada mücadele eden insanlar olarak e, nasıl devam edilecek? N yani hangi yoldan devam edilecek? Bir plan var mı ortada? Ee, aslında orada bir e, etkinliğin sahibi olan e, Muğla Çevre platformu e, var. Hı. Yıllardır e, oradaki fosil yakıtlara karşı e, mücadele eden, bundan sonra da etmeye devam edecek olan aslında aslında e, İçici güç orası herhalde. Hı hı. Çünkü e, hem daha örgütler hem orayı daha iyi biliyorlar. E, onların çalışmaları sürecek. E, davalar e, açılacak. Baro da aynı şekilde bu hareketin yanında yer alıyor Muğla'da. E, davalar ve e, bu toplantıdan çıkan örgütlenme kararları, kendilerinde köylerin toplantılar yapması, bu konu hakkında e, bir... hareket alması belki birileriyle görüşmesi gibi fikirler var ki, köylerin aklında ee, eğer bunlar devam ederse hı hı. E, zaten ömrüm tamlamış santrallerinde e, çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum çünkü yani hem genelde halk bunu istemedikten sonra hem de artık dünyada iklim krizi çağında e, böyle bir 3 santim bu kadar eski 3 santr halen de devam ediyor olmasının meşruluğu da meşru olmayışı da gündeme geleceği için bir şekilde bundan çıkılması gerektiğini anlatacağız biz. Anlatmaya devam edeceğiz. Orası da yerelden bu çığla atmaya devam edecek. Biz ulusal da bu çığla atmaya devam edeceğiz. Böyle. Yani aslında daha hızlanarak bu, bu etkinlik bir ivme kazandırdı. Hem hukuk anlamında hem de oradaki demokratik hakkını kullanacak olan köylerin protestolarla devam edecek. Evet. Çok teşekkürler Ege. 350'den EG Ege, Ege Tok'ta Tok konuştuk. Ee, Muğla'daki devam eden e, termik santrale karşı başlatılmış olan direnişi devam etmekte olan, uzun zamandır devam etmekte olan ama bu bu sıralar artan e, direnişi konuştuk. Ee, yakından da takip etmeye devam edeceğiz biz açık radyo olarak hem de ekliğim için program olarak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet aynı zamanda bir konudan daha bahsedelim. Hazır vaktimiz varken açık gazeteyi bu aralar yapmıyorken e, çeşitli haberlerde birikti. Kaz Dağları bir başka konumuz. Kaz Dağları'nda yaşanan orman katliamı ile ilgili bir açıklama yaptı. <gülüyor> Özür dilerim Orman ve <gülüyor> Tarım Bakanlığı kesilen ağaç sayısının 13 bin olduğunu iddia etmiş. Bir savunma açıklaması aslında bu. Kirazlı Altın Madeni Projesi'nde yürütülen çalışmalar nedeniyle Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç ile ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler yükselmişti biliyorsunuz. Yerel halk ve doğa savunucuları bölgede su nöbetine başladıklarını duyurmuştu. Kirazlı köyü Balaban çeşmesindeki maden arama faaliyetlerini yakın bölgede yer alan kamp ve nöbet alanı için sosyal medyadan da bir çağrı var. Çanakkale Belediyesi bölgede nöbet tutmak isteyenlere yardım edeceğini açıklamış. Tarım ve Orman Bakanlığı e, Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale-Kirazlı maden sahası ile ilgili yanlış bilinen doğrular başlığı altında yaptığı açıklamada ise maden sahasında kesilen ağaçların sayısının sadece ama sadece 13.400 oldu açıklamış. Kaz dağlarından su atık su hafızası Atikisar Barajı'na yakın bölgede siyanürlü altın arama faaliyeti neticesinde kaz dağları yok ediliyor iddiasını gerçeği yansıtmadığı söylemişler açıklamasında, açıklamada. Maden sahasının kaz dağlarının 40 kilometre uzaklığında olduğu belirtilmiş ve bu konuyla da alakalı olarak bu açıklamanın ardından da çeşitli tepkiler ortaya çıkmış ee, Türkiye'nin oksijen depoları diye aktarılıyor Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde Mehmet Andış'ın haberinde kaz dağlarına yapılmak istenen altın madeni tüm vatandaşların tepkisine neden olduğu denilmiş. Sosyal medyanın kaz dağları hepimizin etiketiyle başlattığı kampanyanın sonrasında vatandaşlar bölgede nöbet tutmaya başladı. Bakanlığın kesilen ağaçlar kaz dağlarında değil açıklaması ise yeni tepkilerin doğmasına neden oldu denilmiş. Çanakkale'nin Kirazlı köyündeki Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde çet raporunda 45 bin denmesine rağmen çok daha fazla ağaç kesim, kesildiği de ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada 195 bin değil 13.400 ağaç kesildi diyor. Haja Bakanlık ağaçlarının kesildiği bölgenin kaz dağlarının 40 kilometre uzakta yer aldığını söyleyerek konuyu başka bir yere taşıyor. Maden aramalarının yapıldığı Kirazlı bölgesindeki ormanlık ve dağlık alanlar ise Kaz Dağları'nın kuzeyinde yer alan Sıra Dağları'nın arasında yer alıyormuş. Zira Kaz Dağları Milli Park'tan ibaret bir alan değil. Öte yandan kesilen on binlerce ağaç ve ortaya çıkan korkunç gerçeği değiştirmiyor diye yazmışlar. Sözcü gazetesinin internet sitesinde. Kaz Dağları'nı korumak isteyenlerin başlattığı eylemin ikinci gününde de CHP'li vekiller ile Çankaya Belediyesi, Belediyesi çalışanları da katılmış. Sosyal medyada yapılan on binlerce paylaşımda, paylaşımda da yurttaşlar kaz dağları için verilen mücadeleye destek vermişler. Böyle bir durum söz konusu kaz dağları içerisinde de Kanadalı e, altın şirketi ile alakalı olarak çıkmış olan e, haberlerde var. Bir diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş olan e, açıklama yapılmış olan açıklamalar var. Devam ediyor. Orada da yükselen bir e, direniş var. Bu direnişin de aynı zamanda detaylarını önümüzdeki günlerde de açık radyo içerisinde anlatmaya devam edeceğiz. E, açık iklim için programının özür dilerim. Bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tombil. Teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak vardı. Emre e, Gümüşer bu programda bizim yanımızda yok. E, ama biz kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.